Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. E, bugün e, Aynur Hanım ve Duygu Hanım'la e, epey geniş bir e, gündem var. Yine zaman yetmeyecek. E, ben az e, konuşacağım. Size zaman yetinmeye çalışacağım. E, e, bugün Bugün e, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki tutuklu avukat arkadaşlar e, için başlatılan ama adalet. sonra da e, tüm e, hukuka aykırı şekilde e, yargılandıkları, soruşturuldukları ve tutuklandıkları için, o kanaatte olduğumuz için, e, bunu da farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız adalet nöbetinin de 51. Hı -hı. haftasıydı. Evet. Bugün e, iki konuk vardı adaet nöbetinde. Birisi işte eski gazeteci ve siyasetçi Altan <gülüyor> Öğmen. Bir diğeri de Sakarya Barosu Başkanı'ydı. Altan Öğmen ilginç şeyler söyledi. Dedi ki ben işte çok eski tarihlere kadar hatta çok partili sisteme geçilip yani demokratik bir sisteme geçtik dediğimiz dönemden itibaren yaşadıklarımıza baktığımda e, yargı konusunda ve adalet ihtiyacı konusunda bu kadar sıkıntılı bir dönemi yaşamadım dedi ve orada e, şunu söyledi. Eskiden gazetecilerle ilgili çok davalar açılırdı. O açıldı ama hiçbir zaman gazeteciler bir iki istisna dışında çok az istisna dışında gazeteciler hakkında açılan soruşturmalar ya takipsizlikle sonuçlanır. Ya da haklarında verilen mahkumiyet kararları yargıtaydan bozulur. Bozulmayıp onananlar bile ancak yargıtaydan onandıktan sonra infaz edilirdi. Hı hı. Şimdi e, Türkiye'deki bu kadar çok tutuklu gazeteci e, ile ilgili e, tutuklama süreci e, sanki infaz e, uygulamasına dönüştü dedi. Ee, bu arada yine adalet gündemli olarak konuştuğumuz için e, Sakarya Barosu Başkanı da evet. e, 26 Mart'ta e, Soma'da 301 kişinin ölümüyle evet. e, sonuçlanan e, bu korkunç maden kazasında ölenlerin davası na davet bulundu. Ama bu davetin özel bir nedeni vardı. Dedi ki son zamanlarda heyet değişti. Mahkeme her şey bitmiş olmasına karşın bir türlü karar veremiyor. Heyet değişikliği yeni bahanelerle bu sonuçlanamıyor. Oradaki adaletsizliğe de işaret etti. Şimdi biz Son günlerde aslında Şahin Alpay ve Mehmet Altan isimleriyle anayasa mahkemesinin gündemine gelen yerel mahkemelerin bunları uygulayıp uygulamamaları ile tartışma konusu olan ama nihayet dün Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi <gülüyor> kararlarının açıklanması sürecinde geldiğimiz noktayı Hukuk güvenliği, ulusal ve ulusal üstü hukuk açısından değerlendirmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Evet. Şahin Alpayla Mehmet Altan konusundaki yani anayasa mahkemesindeki ilk ihlal kararı, evet. arkasından evet. buna uymayan mahkeme kararı ve sonra evet. özellikle sizin çalışıp, İkinci başvuru sonucu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karardan sonra Şahin Alpay ile ilgili e, ev hapsi karar çıktı. Evet, tahliye artı ev hapsi. Evet Hı -hı. tahliye artı ev hapsi e, ve sonra da bu oldu. Bu bunu süreci bir evet. özetleyelim sonra Duygu Hanım'dan evet. da bu konudaki görüşlerini Aslında isteyelim. siz özetlediniz zamanda dar olduğu için izleyicilerimiz de biliyor çok güncel ben doğrudan Duygu Hanım'a ee, öncelikle İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını e, değerlendirmesini e, istirham ediyorum. Ardından da Mehmet Altan ve e, Şahin Alpay arasındaki farkı <gülüyor> e, dinleyicilerimizin e, dikkatine sunalım. Şahin Alpay tahliye oldu. Evet. Zaman kalırsa Şahin Alpay'ın ev hapsiyle ilgili... <gülüyor> Ee, acaba ihlal giderildi mi kısmını da konuşalım ben de kısaca şuna dikkat çekmek isteyeceğim zaman kalırsa ee, 13. Ağır Ceza Mahkemesi biliyorsunuz az önce siz de söylediniz 11 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi ilk ihlal kararını verdiğinde direndi. Yani Türkçesi bu direniyorum demedi ama Dedi ki siz görev gaspında Bulundunuz delilleri Değerlendiremezsiniz uyuşmazlık Yerindelik esasına denetimi yaptınız giremezsiniz, Yerindelik denetimi yapamazsınız dedi. Çok yanlış çünkü yerindelik, yerindelik denetimi yasağı Temel bir hakkın ihlal edilip Edilmemesi tartışmasının Söz konusu olduğu bir yerde devre dışı Kalır çünkü bizim iddiamız Şuydu müvekkilimizin Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı Anayasada, yasada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirlenen e, güvencelerin e, dışındaki yasada sayılı olmayan nedenlere bağlı olarak ihlal ediliyor. E, kuvvetli şüpheyi oluşturan delilleri e, ne Cumhuriyet Savcılığı, ne suç ceza yargıçlığı, ne de sonrasında davaya bakan ağır ceza mahkemesi, Ortaya koydu. hiçbirinde gerekçeli olarak göremiyoruz dedik. Ve bununla ilgiliydi iddiamız. Ee, ama Anayasa Mahkemesi'nin e, kuvvetli şüphe gösteren somut olgu yok. Dolayısıyla tutuklamanın ön koşulu yok diyerek e, verdiği ihlal kararının kendi görevinin gaspı olarak değerlendirilmesinden dolayı mahkeme direndi, vermedi. Şimdi biraz sonra Duygu Hanım açıklayacak zaten. Sonra ne oldu? Ama daha ilginç bir şey oldu. İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı vereceği anlaşılınca bu sefer Anayasa Mahkemesi bizim ikinci başvurumuzu ek i̇kinci olarak başvurunuzda gündemine... ikinci başvurunuzda neye dayandınız? İkinci başvuruda de. da bu aynı şeyleri önemli. söyledik. Bakın şimdi bir insan diyor ki benim kişi, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkım ihlal oluyor. Türkiye'nin en yüksek e, yargı denetimini yapan makamı diyor ki evet burada ihlal var. Şimdi artık bu noktada anayasa çok hacı e, anayasa mahkemesinin kararları hem kesin hem bağlayıcı ve e, anayasa mahkemesinin diğer mahkemelerle bir uyuşmazlık içine girmesini de anayasa koyucu <gülüyor> öngörmemiş. Diyor ki uyuşmazlık varsa anayasa mahkemesinin dediği olur. Şimdi burada 13. ağır ceza Deniz şunu. Madde. Çok tabii açık. çok açık yani ağır ceza mahkemesi şunu yaptı. Sen benim görevimi icra ettin, delilleri değerlendirdin, delilleri değerlendirdiğin için e, bu e, e, yetkini açtın görevini açtın bence bu karar yok hükmündedir yok hükmünde olan karara ben uymam dedi ve karar verilmesine gerek olmadığına karar verdi düşünebiliyor musunuz oysa e, ihlal kararı verildiğinde bütün mahkemelerin ve adli makamların idari makamların görevi ihlali giderici bir önlem almak yeni bir işlem yapmaktır ama sonra daha acısı oldu e, insan hakları mahkemesi bunu gündemine alınca bizim başvurumuz Tekrar e, hızlı bir şekilde gündem alı. Biz onu söyledik yani dedik ki en yüksek mahkeme tarafından ihlal kararı verildikten sonra e, ağır ceza mahkemelerine düşen bu ihlali gidir, gidermektir. Giderilmediği için biz hala özgürlüğümüzden yoksun bırakılıyoruz dedik. Yeniden kişi hak ve özgürlüğü hakkımız ihlal oldu dedik. Diğer ihlal nedenlerini de söyledik zaman darlığından e, dile getiremeyeceğim ama bizi üzen şuydu... E, Kanunda gösterilen nedenin dışındaki gizli bir amaçla yani muhalif olduğu için bizim vekilimizin özgürlüğünden yoksun bırakıldığının da değerlendirilmesini istemiştik. Her iki de bu konuda şimdilik bir değerlendirme yapmadı. Daha dava devam ediyor. İleriki aşamalarda e, ne olacağını bilmiyoruz. E, ben e, şunu sadece söylemek istiyordum uzattım. E, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Cuma günü Anayasa Mahkemesinden ikinci kez ihlal kararı çıktığında bir karar verdi gece geç saatte okuduğumuzda yedi sayfa gerekçe var ilk bir buçuk sayfasında tahliye edilmesine. İki tane de adli kontrol uygulanmasında diyor. Biraz sonra Duygu Hanım zaten hem tahliye hem adli kontrol olabilir mi? Kişi hı hı. hak ve özgürlüğü bakımından. Yani ölçülü değil deseydi olabilirdi belki evet, ama evet, e, olgu yani. yok, delil yok, ön koşulu yok diyor. Duygu o konuda değerlendirmelerini merak ediyorum ama bir üye beş sayfa ayrık gerekçe yazmış. Baktığınız zaman gerekçe de e, Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcılı Bağlayıcı olabilir mi? Bağlayıcı ise sadece gerekçesini mi bağlar yoksa hükmü mi bağlar diye 5 sayfa gerekçe yazmış ve şunu söylemek istiyor. Biz Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesine bakmayız hükmüne bakarız. Hı hı. Hükmü tahliye ettiği için tahliye ettik ama gerekçesini dikkate almadığımız için yani şunu söylüyor. Hala kuvvetli olgu var diye kabul ediyoruz. O yüzden de adli kontrol veriyoruz diyorlar ama bunu açıkça söylemiyorlar. Gerçi de yok. Evet ben şunu beklerdim. Beş sayfa anayasa mahkemesi ile ilgili anayasa yargısı ile ilgili teorik bir tartışma yapmak yerine niçin müvekkilimiz hı hı. hakkında e, ihlal tespitine ve tahliye kararına rağmen hı hı. E, iki tane adli kontrol Kontrole başvurulduğunu hangi somut nedenlerle müvekkilimizden kaynaklanan hangi tehlikeden dolayı hı hı. bu karara verdiklerini açıklamalarını beklerdim. Tabi derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Tabi itiraz ettik. Hı hı. Şimdi ben daha fazla konuşmayacağım. Evet efendim <gülüyor> ihlal kararlarımız ortada. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin yaptıklarından mı başlamak istersiniz yoksa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptıklarından mı çok önemli hukuki değerlendirmeler yapıldı? Söz sizde. Teşekkür ediyorum. Merhabalar öncelikle herkese. Ee, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı aslında e, benim kanaatime göre e, Ağır Ceza Mahkemesi'nin tavrı ve kararlarına bir cevap niteliğinde. Evet. E, bunu bütün kararı okuduğunuz zaman görebiliyorsunuz. Çok Şu anlamda. Edelim. İkisi de 20'sinde açıklandığı için benim bildiğim kadarıyla ikisi de yani Şahin Alpay karar ve Mehmet Altan evet. da aynı gibi. Siz şimdi Hı -hı. hangisinden bahsediyorsunuz? E ben ya? şu an Şahin Alpay üzerinden gidiyorum. İkisi de aynı, aynı zaten. Aynı bir farklı noktaları var. O da Şahin Alpay tutuklu olduğu için onun hakkında bir de 46. madde kapsamında evet. tahliyesinin daha doğru olacağının belirtilmiş olmasıydı. Ona zaten bir biraz sonraki bölümde aradan evet. sonra özel olarak değineceğiz ve artı 18. maddeyle evet. beraber Zaten. Şimdi benim asıl söylemek istediğim temel ikisini de kapsayan nitelikteki bu özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili mesele. Yani özgürlük ve güvenlik hakkı kapsamında bu yapılan müdahalenin, bu kişilerin tutukluluğunun kanuni dayanan olup olmadığı, evet. e, Anayasa Mahkemesinin ne kadar bu değerlendirmeye girebileceği. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesinin kararında da altını çizdiği şekilde e, ağır cezaların bizim daha önceki programda da tartıştığımız mesele e, yetki gaspı, görev gaspı evet. e, dediği mesele ve yerindelik denetimi meselesini doğrudan kararına zaten e, derç etmiş İnsan Hakları Mahkemesi ve bunun üzerinden gitmiş. Benim en başta yapabileceğim tespit şu olabilir. İki tane tespit yapabiliriz e, şu aşamada. Evet. Birincisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Anayasa Mahkemesi'nin e, arkasında durmuş. Evet. Bu kararda. Evet, evet. Ve demiş ki ben senin yaptığın yer değerlendirmeyi tabiri caizse Hı -hı. Aynen saygı duyarak kabul ediyorum. Evet. Çünkü zaten daha önceki programlarda dinleyenlerimiz de açıp e, daha önceki kayıtlardan da bakabilir. Şunu söylemiştik. İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtahadı çerçevesinde yapılan değerlendirmeydir. Anayasa Mahkemesi'nin yapmış olduğu değerlendirme demiştik. Şu kuvvetli şüphe meselesinden evet. bahsediyorum. Evet. Bu yerin delik denetimine girer mi girmez mi? İnsan Hakları Mahkemesi de aynen Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vermiş olduğu kararı evet. destekliyor. <gülüyor> Buradan hareket etmiyor. Hı hı. Birkaç yerde aynı şeyi tekrarlamış aslında insan hakları mahkemesi. Benim bu davada karara bağlayacağım şey Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu ihlal kararının yani benimle de desteklediğim bu ihlal kararının hı hı. yerine getirilmemesi benim değerlendirmem üzerinde ne kadar etkili olabilir. Evet. Birkaç yerde bunu söylüyor ve tamamen karar bununla ilgili. Evet. Şuna getireceğim konuyu. Eğer insan hakları Mahke Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında biz bu süreci yaşamamış olsaydık ilk evet. karardan bahsediyor. Evet, 11 Ocak. 11 Ocak tarihli kararda. Ağır ceza mahkemesi de evet tahliye burada daha doğru bir seçenektir diyerek bu kişileri tahliye etmiş olsaydı çünkü o zaman daha Mehmet Altan hakkında bir tabii, karar da verilmemişti. Evet. Ee, tabii Mehmet Altan hakkında hemen bir e, hüküm tesis edildikten sonra hükmen tahli e, hükmen e, tutukluluğa geçti kendisi e, Alpay açısından durum farklıydı. E, bu kararı görmeyebilirdik evet. çok farklı bir karar çıkabilirdi. Çıkmaya da bilirdi. Evet. Yine ihlal kararı da çıkabilirdi. Mağdur değil de diyebilirdi. diyebilirdi. Bakın bu çok önemli bir ayrım. Artık salı e, için. Çünkü... Artık salı verildi. Ha farklı bir değerlendirme kalmamış yapması. kalmamış olabilir. Ama başlangıç zaman tabii başvuru zamanında da itibar ediyoruz. Şimdi e, o yüzden kesin bir şekilde bunu mağdurdan reddederdi diyemiyorum. Diyemeyiz. Evet. Sebebi de şu uzun bir tutukluluk söz konusu evet. çünkü. Evet. E, bunu şeyden dolayı söyledim aslında. Bir e, bağdaştırma yaparsak hani e, kıyas yapılabilir mi yapılamaz mı meselesini hı hı. düşünce e, e, olarak hı hı. söylüyorum. Balbay kararında görmüştük biz bunu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, zamanında Anayasa Mahkemesi Balbay kararını verdikten sonra Balbay Anay İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurdu ve İnsan Hakları Mahkemesi e, bu konuyu karara bağlamadı, bağlamadı. diye hatırlıyorum evet, ben evet. yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. O yüzden de e, farklı bir seçenek olabilirdi. Yani burada aslında işi bu safhaya getiren ve böyle bir ihtar niteliğinde bir kararın çıkmasını tabiri caizse sağlayan e, Anayasa Mahkemesi değil. Ee, nispeten e, ağır ceza mahkemeleri Şimdi e, ağır ceza mahkemesinin bu tavrına az önce siz zaten değindiniz bu yerindelik denetimi meselesi evet. Cevaplarını görüyoruz insan hakları mahkemesinin Diyor ki işte 114. paragraf gerçekten baktığınız zaman e, Burada yerindelik denetimi meselesiyle ilgili yani 100. maddedeki sayılan şartlarla alakalı bir şey söylemiş baktığınızda Bunların bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekiyor onun dışında yine 115. maddede hükümetin argümanına dayanmış bu çok enteresan yani diyor ki insan hakları mahkemesi 115. madde gerçekten önemli bir madde e, paragraf benim için e, hükümet şunu söylemiş İç hukuk yolu tüketilmedi gerekçesi de şu e, anayasa mahkemesi etkilidir. Anayasa Mahkemesi e, zararın giderilmesi için gerekeni yapacak bir mahkeme. Bu koç intardan beri gelen, evet. koç intihar davasından süre gelen bir şey. Yani Anayasa Mahkemesi'nin e, tutuklu başvurucular açısından başarı şansının e, yüksek olduğu tahliye konusunda, zararın giderilmesi konusunda bir yol sunduğuna dair e, bir karine aslında. E, ...koç inter karar ve biz buradan hareket ediyoruz anayasa mahkemesi hala tüketilmesi gereken bir iç hukuk yoludur derken. Evet. Şimdi bu karar varken e, hükümet de buna değinmiş tabii ki demiş ki anayasa mahkemesi e, buna karar verecek nitelikte. Hı. Şimdi 115. paragraf da çok enteresan. Ahim şunu söylüyor. E, hükümet bu argümanı sunuyor. Tamam doğru e, ama... Ağır ceza mahkemesinin aldığı tavır hükümetin bu argümanıyla bağdaşmıyor. Evet, evet. Çünkü hükümet etkilidir, e, anayasa mahkemesi tüketilmelidir derken e, ağır ceza mahkemesi ne diyor? Bağlayıcı görev. değildir, görev evet. gasp yapmıştır evet. Yok yoktur, bunu yoktur, neredeyse diyor. yoktur uygulamıyorum diyor. Şimdi siz çelişiyorsunuz demiş aslında. O yüzden diyorum ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu karar gerçekten bu iki başvuruda şu verilen kararı ...çok yüksek oranda etkilemiş. Bezirledi, evet. Bir de, bir yani kuvvetli de. şüphe var mı, yok mu Ona diye girmemiş. tartışmak yerine. Yani evet. Demiş ki Anayasa Mahkemesi kuvvetli şüphe oluştuğunun olgu olmadığını saptadı. Saptar, bu yerindelik denetimi yasağına girmez. Hı -hı. Görevidir, özgürlükleri korken saptayacaktır. Sen de onu uymak durumundasın. Burası Arpa Konseyi ise demiş. Aynen yani öyle. Ve de bir ve de yerindelik denetimiyle ilgili de sanıyorum... ...bunun ayrı bir konu olduğunu açıkça ifade eden eee 10. madde kapsamında bir ihlalin evet. iç hukuk yolları tüketilmediği için kabul edilmez olduğunu da ifade ediyor galiba değil mi 10. madde yani bütün bunlarda. Şaynat... Biraz sonra şey 5. maddedeki ihlalden dolayı 10. maddedeki hakkının da kullanılamaması söz konusu onu biraz... O sonra biraz sonra O farklı. O farklı bir durum. şimdi şey meselesine de giriyor aslında. yani dediğim gibi direkt olarak tahliye reddinden eee ve alaycı kararı uygulamamasından hareket etmiş ve burada çok önemli bir şey söylüyor. Bakınız, ilgilenenler için özellikle 118. paragrafa da bakmalarını rica ediyorum. Çünkü burada e, hani biz deriz ya, e, gerekçe olmalı. Yeterli, uygun gerekçe olmalı. Bir kişinin özgürlüğünü elinden alıyoruz çünkü. O zaman bunu somut vakalarla ortaya koyacağız. 100. maddemizde zaten CMK'nın Ceza Muhakemesi Kanunu bunu söylüyor. Şunu söylemesi çok doğru ve yerinde olmuş. Ee, sadece yasal olması yetmez diyor. Müdahalenin yani tutuklamanın. Yasadaki şartlara uygun olması yetmez. Keyfi de olmaması gerekir diyor. Şimdi burada da şunu söylemiş tam olarak. Ağır ceza mahkemesinin bağlayıcı anayasa mahkemesi ihlal kararını uygulamaması Keyiflilik. ve bunu gerekçesiz şekilde uygulamaması ee, Keyfiliğin daniskasıdır aynen, yani. Aynen yani. bunu Huk söylemiş hatta Bizim e, şu an bulunduğumuz <gülüyor> programın da ...ismi olan aynen şu cümleyi kuruyor. Hukuk devleti ve hukuk güvenliğine... Aykırıdır. 118. paragrafta açık açık bunları söylemiş. Ve bunları söylemesinin tek sebebi aslında bu, bunun üzerinden gitmesinin ağır ceza mahkemesinin bağlayıcı karara uymamış olması. Evet. E, yalnız şunu da söylemekte fayda var. Biz bunun Hı -hı. üzerinde de durmuştuk. Hı -hı. E, atıf var çünkü yine Hı -hı. mahkemenin şeyinde e, kararında. E, Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karardan sonra hemen salı verilmeli miydi, verilmemeli Hı -hı. miydi meselesini. Burada da şunu söylüyor aslında yine ilgili paragrafında. E, kural olarak elbette ki tahliye e, bu, hı hı. bunu giderir. Çünkü tutukluluğun kanuni olmadığını söylüyoruz. Ama e, şey yoksa diyor eğer dosyada mevcut çünkü açılmış bir dava var dosyada mevcut hı hı. E, başka bir delil yoksa... toplanacak e, to, toplanmış çok affedersiniz başka bir delil yoksa burada hı. tahliye gerekirdi. O yüzden hı hı. de şunu söyleyebiliriz yine evet ağır cezada. Takdiri yetkisi. Ee, ilk anayasa mahkemesi kararından bahsediyorum. Yoksa ikinci anayasa mahkemesi kararı. Yani Tahliye sizin e, itirazınız üzerine <gülüyor> artık zaten o söylediğimiz şeyi yaptı. Gerekenin, <gülüyor> gerekenin şu olduğunu söyledi. Tahliye et dedi. Zaten açık, e, açık. ironi orada değil mi? Yani ilkinde anayasa mahkemesi sadece ihlali giderici Hı. yeni bir karar verin deyip gönderdi. <gülüyor> Görev gasp yapıyorsun dediler. E, i̇kinci başvurumuzda. E, ...tahliye etmelisiniz dedi... E, ...tahliye ettiler ve e, görev gaspı olmadı mı? O Bunda zaman şunu sık... söylemeliydi ağır şey ceza bu. mahkemesi... Ee, e, ...sen bana tahliye etmemi söyleyemezsin... ...bu konuda tek yetkili benim... ...yine, e, yine yedir, de, ama miydi işte miydi ...o zaman da öğretide ne diyor... ...bu bir kısır döngüdür... Yok, hayır, ...çünkü şey, yüksek söz mahkemenin kararı... Hayır, ...bunu keser... Alt ...mahkemenin bunun sonsuza kadar sürdürmesi... Hayır. ...zaten bir hukuk krizidir yani... Zaten, ...sistem krizidir... E, sistem. ...yani e, şunu söylemek istiyorum aslında size... İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında açık açık zaten bağlayıcı karara artık bir alt mahkemenin hı hı. anayasa mahkemesinin altında bulunan başka bir mahkemenin direnmesinin zaten mümkün olamayacağını söylüyor. Anayasa açık açık bu kararın bağlayıcı olduğunu söylemiş. Evet ama mahkemenin farklı görüş yazan gerekçe yazan üyesi şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Üst mahkememiz değildir yüksek mahkemedir diyor. Yani e, anayasa mahkemesinin ağır ceza mahkemesinin üstünde bir mahkeme değil üst mahkeme olmadığını, sadece yüksek mahkeme olduğunu söylüyor. Yani, e sonuç ne oluyor iyi, yani? Peki, yani, peki. O tamam. zaman Şu, daha... yani yüksek mahkeme oldu tamam, tamam. üst mahkeme değil. <gülüyor> Ama, ama denetim ama karar... meka, yani denetim meka, yargıtay değil. Bunun kararını denetleyecek evet. veya istinap mahkemesi Denece, değil. Ama, de değil diye Ama peki ama bu mahkeme işte... ne için kuruldu? Ha, bu anayasa mahkemesi... Ne yani? anayasa mahkemesi ne için kuruldu? Bu kanun ne? Ben bunu yani. şu, şu şekilde çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu e, karar da beni destekliyor bu anlamda. 118. paragraf yine. E, buna karar verecek organ. Hı -hı. Ee, ağır ceza mahkemeleri, suç ceza mahkemeleri ya da asli ceza mahkemeleri değil. Buna anayasamız karar vermiş. Anayasamız Hı -hı. bu hükmü koymuş. koymuş bitti. 118. madde Uyumak aynen şunlu. şunu söyler. E, paragraf çok affedersiniz. Şunu söyler. E, bir mahkemeye Anayasa mahkemesinin yetkilerini hem de kesin karar ve bağlayıcı karar yetkisiyle donatılmış anayasa tarafından bir mahkemenin yetkilerini sorma, sorgulama ee, gibi bir durumun söz konusu olması aynen az önce söylediğim hukuk devleti ve hukuk güvenliğine aykırı olacaktır diyor. Yani artık biz bunu tartışmayalım. Anayasamız bunu yazıyorsa biz bunu tartışmayalım artık. Evet. Ha, doktrin tartışabilir. Evet. <gülüyor> o ayrı bir evet. mesele. Meclis ee, ben, ona ben, yerir, şey, ben bu o arada bir tercih. hatamı düzeltmek istiyorum. Yani üst mahkememiz değildir, yüksek mahkemedir dedi. Ben de dedim ki bu mahkemenin <gülüyor> için kurulmuş dedi. Tabii bu mahkeme bunun için kurulmadı ama, ama bu, mahkemeye, bu mahkemeye bu hak... mahkemeye yeni anayasa değişikliğiyle, 2010 anayasa evet. değişikliğiyle bu görevler verildi evet. ve bu yani anayasa mahkemesi senin elinde uyguladığın normları <gülüyor> denetleme yetkisine sahip ise yani evet. anayasal sistem içerisinde ve sonradan Anayasa değişikliğiyle bu görev de ona verildiyse sen ona artık yok bizi denetleyen mahkeme değildir, üst mahkeme değildir diye öyle ge gerekçeler söylemenin hiç hukukla bağdaşır bir yanı ya, yok. Onu yani. konuşmuyoruz işte zaten. zaten evet. Cumhuriyet Duruşması'nda da bu konuyu tartışmaya açmıştık biliyorsunuz. Burada evet. problem şurada hem bireysel başvuru yolunun sonuçlarını tam kavrayabilmiş değiliz hukukçular <gülüyor> olarak. Birincisi bu bir genel kültür eksikliğimiz var belki çok düşünmedik üzerinde ama asıl problem beşinci maddenin Ayrıksız durumundan kaynaklanıyor Normalde başvuru yolları tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidiliyor Beşinci maddede de öyle yani Kişi özgürlüğü ve güvenliği bakımından da öyle ama Mahkemenin esas hakkındaki sorunu çözecek Hükmü vermesini beklemediğimiz için Sadece tutukluluğa itirazımızın Kesinleşmesinden sonra Esas hakkındaki iddianame yazılması Ya da hüküm kurulmasını beklemediğimiz için Doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne gidebildiğimiz için Anayasa Mahkemesi de vakitlice işlem yaparsa henüz daha esasa ilişkin uyuşmazlık hükme bağlanmadan müdahalede bulunduğu için hı hı. yargıçlar bu noktada kendilerinin olan e, delil değerlendirme yetkisinin anayasa mahkemesi tarafından ihlal edildiği izlenimine kapılıyorlar. Belki burada samimi Bence bir tepkişerlik var. Bence burada izlenim izlenim yok. Ya. Samimi burada olsalar tamam ben bunu kabul ediyorum. <gülüyor> Ama i̇zlenim. ne kadar samimiler bu tabii ki çok iz, ayrı bir tartışma. Belki programımızın yok. konusu değil. Evet. İzlenim falan yok. Bu doğrudan. Biz, biz, biz sizi bu kararınızı takmıyoruz. Empatik kurmaya Şöyle. yok yok tak, takmıyoruz diyor oysa 5. madde açısından bile 1. bent 2. bent 3. bent 4 bu kadar ayrıntılı düzenlemiş yani evet. buradaki e, anayasal denetim e, yani şeyde çok açıkça sözleşmeleri de çok ayrıntılı düzenlenmiş. Ama Onu... sonradan anladı zaten Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı olduğunu mahkeme hatırladı ama Anladım bence mı? daha ciddi bir tehlike Anladım Hayır, mı hayır. yapacağı bağlayıcı bir şey mi kaldı? Daha kalmadı? ciddi bir şey gerekçesiyle bağlı değilim diyor bu sefer. Gerekçeyle bağlı olmayınca da kuvvetli <gülüyor> olgu vardır derim evet. ve adli kontrole ile diyor. Ne olacak? Yani? Gerçekten bir kısır döngüye Yok Ben e, e, bunun artık şu karardan sonra tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. <Gülüyor> e, sizin az önce söylediği İkiniz e, iç hukuk yolunun tüketilmesi meselesiyle ilgili de rezervini koyuyor. Koyuyor. Yüz evet. maddede. Evet, evet, evet. Şimdi şüphe uyandı bende diyor aslında evet. burada en başında. E, ciddi koruyor şüpheler. koruyor anayasa mahkemesini. Aynen koruyor. Ondan sonra Onda sonra hiç da... problem yok. Ama diyor şüphe uyandı. Evet. E, fakat diyor bu olay kapsamında ben evet. e, iç de dönmüyorum diyor. Evet. Hala devam ettiriyorum diyor. Ama diyor bununla birlikte... Ee, diğer başvurucular açısından da durumun ne olacağı önemli. Diğer gazeteciler var. Ee, Onun dışında milletvekilleri de var. Yani tutuklu olan ifade özgürlüğü dolayısıyla tutuklu olan kişilerle ilgili diğer başvurular önemli. Ben zaten sizden fazluluk yapmanızı isteyeceğim. Yani sizin tahmininiz <gülüyor> nedir? Niçin sadece Mehmet Altan ve Şahin Alpay ele alınıyor da diğer gazetecilerin durumu ya da Turhan Günay ele alınıyor da diğer gazetecilerin durumu hala belirsiz başvuruları ele alınmıyor. Bence şu an zaman tam e, diğer başvuruların da Anayasa Mahkemesi tarafından hı hı. öncelikle ele alınması Tabii, anayasa zamanı Anayasa Mahkemesi artık ele almalı. Evet. Bunların hepsini. Yani insan Hakları Mahkemesi'ni bilmiyorum. Ben e, bence Anayasa Mahkemesi o zaman da söylemiştim zaten. Hı hı. Keşke bütün gazetecileri ele alsaydı. Evet keşke. Hepsinde Niye ayrı ayırdı? ayrı değerlendirme yapsaydı. Evet. E, ve birden hepsi çıksaydı durumu bir görebilseydik. E, şimdi o yüzden bunların konuşulması çok normal. Niye iki tane başvuru da öbürleri değil? Şu an Sadece tahliye, edi, tahliye edilmeyen yanlış bilmiyorsam avukat Cumhuriyet davasında diğerleri tahliye edildi. Evet, evet. E, şimdi diğerlerinin tahliye edilmiş olması tabii onların başvurularını nasıl etkiler? Beşinci madde evet. açısından ama demin dediğimiz tartışmaya da girebilir mahkeme evet. uzunca olmuş Hı -hı. olması açısından. Hı -hı. E, burada tahliye ne kadar e, artık... Bu şeyi ortadan kaldırmıştır bunların şikayetine devam etme durumunu. Çünkü çok uzun 2016'dan beri evet, derdest evet. davalardan i̇ki, iki, bahsediyoruz. İki, iki seneye yaklaşıyoruz ee, O yüzden şimdi. hiçbir hakkında şu an önemli e, bir, bir hükme varabilmek elbette ki mümkün değil. Mahkemenin kanaati önce Anayasa Mahkemesi'nin kanaati sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Ama burada e, bu 121. madde rezervini çok iyi okumak lazım. Evet. E, bundan belki de bir narçisane ders almak lazım. ...bundan sonraki durumda daha dikkatli olmak ve hak ve özgürlüklerin yanında yer almak lazım. Hele ki anayasa Mahkemesi de bir ihlal kararı verdiyse bunu bağlayıcı uygulamak lazım. Burada şununla bitirmek isterim ben kendi şeyimi. Bir cümle kuracağım sadece. 122. maddesinde siz az önce çok güzel bir şey söylediniz, doğru bir şey söylediniz. Aslında bu ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu karar... Ahimi biraz kurtarmış evet, çok evet. fazla bir içerik Hı -hı. değerlendirmesi Yapmamış. yapmaktan evet. tam da 122. paragrafta zaten Mesela atlamış. yeterli <gülüyor> olup olmadığına ben artık bakmama gerek yok demiş ve onu orada kesmiş. Evet, evet aslında şimdi biz onları ara. ara ama şöyle ben size e, önceki programlarda bir soru sormuştum üstadım olduğunuz için Tabii. şu özgürlük neye benzer elle tutulur mu gözle görülür mü? Eve mi benzer içine girip oturur mu, oturulur mu diye sormuştum. Yorgunluktan konuşamıyorum. <gülüyor> Şimdi Şahin Bey evine girdi oturdu. Özgür mü? E, aradan sonra e, Sayın Duygu Hanım'dan e, kuvvetli olgu yokken... Ee, ...nasıl oluyor da tutuklanamayan insan... ...tutuklamanın yerine geçebilecek olan... ...alternatif bir olanın... ...tutuklama koşulları olması evet, halinde... ...uygulanabilecek evet, Yani e, Belirsiz bir süreyle toplum dışında... ...tutulması isteniyor aslında muhaliflerin. E, Şahin Bey şu an ev hapsinde... ...Silivri'deki zorunlu... E, ...yerleşikliğinden kurtuldu evinde misafir kabul ediyor ama rahatsızlansa mesela Hı. gidip mahkemeden izin almak lazım ama acil durum varsa tabi ayrıca tartışılacak ama orantılılığını konuşacağız. Şimdi e, Julize isimli bir Alman yazar var. Temizli Havali ismi kitabını geç okudum. Belirsiz süreyle toplum dışına e, atılmayla ilgili belirsiz süreyle dondurulma cezasından bahsediyor. E, acaba e, biz muhaliflerimizi belirsiz süreyle dondurma dondurulma cezasıyla <gülüyor> mı e, cezalandırıyoruz? peşin peşin bunu da tabi esprili bir şekilde sormak istiyorum ee, hepimiz tekrar düşünelim şimdi dinleyeceğimiz parça söylemeyelim ne olduğunu Peki. Şahin Alpay için gelsin the final curtain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 sure you knew when I fit off more than I could chew, but through it all, when there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 not me, I did it my way, for what is a man, what has he got, if not himself? 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliğini konuşuyoruz. Hukuk güvenliği programında e, Anayasa hemen Mahkemesi'nin hemen. ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kişi güvenliği ve özgürlüğüyle ilgili e, verdiği kararları konuşuyoruz. Evet. Şimdi Aynur Hanım e, ara vermeden evvel e, sormuştu. Dedi ki e, Şahin ile ilgili bu kararlardan sonra Mahkemenin tahliye kararı verdikten sonra aslında tahliye verdiği tahliye kararıyla bağdaşmayacak. tutuklama koşullarında uygulanabilecek ev hapsi cezasını nasıl değerlendiriyorsunuz. Evet mi? çünkü mahkeme gerekçesinde niçin hangi yarattığı tehlikeden dolayı hangi riskin giderilmesi için Hı -hı. adli kontrole başvurulduğunu açıklamayı unutmuş dolayısıyla hani bu gerekçesizlik zaten Türkiye'nin kültürel bir sorunu bunu gerekçe gösterse gene olur muydu aynı Hanım hayır yani? zaten gerekçe Yani şunu demek istiyorlar zaten ayrık gerekçeden de çok ayrı açık bir şekilde anlaşılıyor biz Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hükme uyduk orada bağlayıcılığı kabul ediyoruz ama gerekçesindeki hı hı. bağlayıcılığı hala kabul etmiyoruz çünkü bağlayıcılığı kabul ettiğimiz zaman kuvvetli olgu olmadığını da kabul etmek ve bütün herkese tahliye etmek gerekiyor demeye getiriyorlar. Neden? Bizim müvekkilimiz 30 Temmuz 2016'da tutuklanmış. Tutuklanırken 6 gazetecili birlikte tutuklanmış. Hı hı. Onlardan iki hanım daha önce zaten tahliye olmuştu. Şimdi bir insan var ama hani sadece bu olay üzerinden konuşursak müvekille aynı anda tutuklanan diğer 3 gazeteci hala şu an tutuklu içeride Ve baktığınız zaman onlar için de kişiselleştirilmiş bir hukuki değerle yok yani niye tutuklandıklarını kişisel olarak hangi davranışlarından aleyhlerindeki hangi delilden dolayı tutuklanmalarının gerektiğini açıklamıyor yani baktığınız zaman Şahin Bey ile bir farkları yok onlar için de söylenen gazetede yazdıkları yazılar. Ee, durum bundan ibaret. Bence böyle bir e, tepkisellik ve ihtiyatlılık var. O yüzden gerekçeyi kabul etmediğim için bence kuvvetli olgu var. Kuvvetli olgu olduğu için de ben hala adli kontrole başvurabiliyorum demeye getiriyorum mahkeme. Hı hı. Fiili durumu ben böyle okuyorum hı hı. kararı. Size de sorumuz o. Ee, insan Hakları Mahkemesi. Ee, bu konuları nasıl değerlendiriliyor evet. acaba e, anayasa 19'daki İHAS 5'teki kişi özgürlüğü güvenliği hakkının ihlali midir bir insanın evde zorunlu olarak Hı -hı. E, tutulması şimdi e, ben açıkçası bu kararı okuduktan sonra bir tek şuna üzüldüm <gülüyor> zamanlamasına mi? şu anlamda e, bu kararın açıklanacağı söylen duyulduktan sonra yanlış hatırlamıyorsam evet, evet, Anayasa Mahkemesi karar verdi değil mi? Evet. E, basında geçti hatta evet. e, mahkemede ilan etti e, açıklayacağız 20'sinde diye ondan evet. sonra bu olaylar yaşandı evet. tahliye edildi ama ev hapsine girdi şimdi evet. ben şunu isterdim keşke öyle olsaydı zamanlama açısından hani bir şeyini eleştireceksem şu prosedürde Hı -hı. şunu söylemek isterim keşke bu olayların tamamı Ahim'in bu kararı vermesinden önce yaşansaydı da bu ev hapsi evet. meselesi de eğer mesela olacaksa. 11 Ocak'ta öyle bir karar verselerdi mesela. Ev hapsine alsaydı. Hı hı. E, Ahim bunu da inceleseydi. Hı hı. Sonuç farklı olur muydu? Yani daha gerek, gerekçe açısından hı hı. farklı olurdu diye tahmin ediyorum. Çünkü Ahim'in de bu konuda bir karar var zaten. Evet. Bir büyük daire kararı var. Evet. Biz bu büyük daire kararını işte 2016'da çıkmıştı Çok net hatırlıyorum. E, şu Güzel açıdan konuşmuştuk. Moldova kararını. O zaman Moldova kararını. Tabii bizim Ev hapsi çok fazla gündeme gelen bir konu Anlaşılmış olmadığı için şey ülkede konuşulan evet. bir şey değil ev evet. hapsi. Ben hiç duymadım belki de ilk i̇şte defa bu yeni duydum. elektronik kelepçede kelepçe de yeni düzenlendi. Var. Aynen, hı hı. E, o zaman şu açıdan konuşmuştuk. Hı hı. Bakın, ahim büyük dairesi hı hı. E, en son verdiği kararda yetkili, yet, e, uygun, yeterli gerekçe olmamasını Olmaması. tutukluluğun evet, devamı. O öne çıkmıştı. E, ihlal olarak görüyor. Evet. Mahkemeler işte tutukluğa devam ederken gerekçelerini muhakkak yeterli, uygun gerekçe yazmalılar. Evet, ...dan biz de bildiğimiz bir olmuştu. karardı bu. <gülüyor> Ama hiç aklıma gelmezdi ki... ...bu kararı değişik bir açıdan da okuyacağım. Evet. Çünkü o kararda... ...bir Moldova kararı... ...2016'da evet. bir büyük daire karar olması itibariyle... ...önemli. Hı -hı. İç dağıt teşkil ediyor. Hı -hı. Ee, şimdi orada şunu söylüyor. Aslında bu mağdur meselesi de var orada. Evet. Ee, bizim karşı oyda gördüğümüz... E, ...EDOK hakimimizin, geçici hakimin... Evet, ...onlarla e, da birazdan değinelim. Evet. Ona da birazdan değinelim. Çünkü ona da bir cevap niteliğinde... E, Başka bir görüş var hmm. ee, İzlanda hakiminin evet. e, görüşü ona Aslında. cevap niteliğinde yazmış gerçekten mektuba cevap gibi. Evet. Ee, şimdi e, burada şöyle bir durum söz konusu bir kere bu buzacı kararında yani Moldova kararında 110. paragraf önümüzde e, bizimde şunu söylüyor. Kural hı hı. E, tamamen özgürlüğünden özgürlüğüne kavuşmasıdır. Kural Hı -hı. budur aslına baktığınız Hı -hı. zaman. Bu davada şöyle bir şey var. Ee, başvurucu hasta bir iş adamı bu arada başvurucu. İşte yolsuzluk vesaire gibi Hı -hı. konular e, gündemde. E, sağlığı Hı -hı. E, kötü. E, Ceza evinden çıkmak için hükümetin iddiasına göre burada şey Hı -hı. diyor. Ev hapsi olsun madem. Evet, 2 ay tutukluk aldıktan yani, eve tutuklu kaldıktan sonra evet Yani madem ev hapsi olsun Hı -hı. şeklinde böyle bir iddia olmasına rağmen ve hükümet bunu itiraz olarak ileri sürmesine rağmen bakın, ahim bunu kabul edebilir. Diyebilir ki Hı -hı. başvurucu rıza göstermiştir ev hapsine. Bunda ne <gülüyor> problem var? <Evet>. Mağdurun <gülüyor> var? Mağdurun rızası var. rızası var diye dememiş. Evet. Demiş ki mağdurun rızası var olsa bile demiş burada ee, ben bunu özgürlüğünden feragat etmiş olarak algılayamam çünkü burada bir baskı var demiş. Tabii. Tam olarak baskı ifadesini kullanıyor. Almışsın içeri tıkmışsın adam oradan çıkmaya çalışıyor. Nefes, ee, evet. nefes almaya çalışıyor. Kötünün iyisini tabii ailemin o yanında de, olayım diyor. O yüzden şunu söylemiş bizim kararımızı şu açıdan etkileyebilirdi eğer Ahim'in hmm. daha önceden böyle bir şeyden haberi olsa. E, bu 110. paragrafında bu e, kararın e, beşinci maddenin beşinci fıkrasında etkili e, tazmin ile ilgili etkili başvuru e, hı hı. ile ilgili yani yeteri şekilde bir giderim sağlandı mı ile ilgili de bir durum söz konusudur. Hı hı. E, mesela orada şunu söylemiş açık açık e, bu kişinin ev hapsine... E, mahkum edilmiş, e, devam ettiriliyor olması 5-5'teki beş garantilerle hı hı. yani bu tazminle hı hı. bağdaşmayabilir. Evet. O yüzden de bu kişinin ev hapsine e, devam ettiriliyor olması kişinin mağdur sıfatını bu hı hı. özgürlük güvenlik hakkı kapsamında kaldırmaz diyor. Bu çok önemli bir veri bizim için. Hı hı. O yüzden diyorum keşke bunlar daha önce yaşansaydı yaşanacaksa. Keşke yaşanmasaydı. Doğrudan mağduriyet giderilseydi o ayrı bir mesele. Ama Hı -hı. yaşanacaksa daha önceden yaşansaydı da ahim keşke bu konuda da bir gerekçe yazma imkanına sahip olsaydı. Ee, şey meselesine gelelim. Önün bit bir ülke sanırım ahime o şansı vereceğiz yani öyle. Ee, tabii zaten e, özgürlük ve güvenlik hakkının özel niteliği şu. İç hukuk yolunun tüketilmesi meselesi her tedbirle yeniden başlar. Aynen aynen. Şimdi bundan kaçış yok. Hı. Yani bu kararı aldık her şey bitti tamam artık kararımızla yetineceğiz gibi bir durum söz konusu. Değil. Bu adil yargılama değil, Tabii. adil yargılamada dava biter, siz Tabii. bir kere başvurursunuz artık. Tabii. Ama özgürlük Tabii. ve güvenlik hakkı her müdahalede Hı. ayrı ayrı başvurabilirsiniz. Bu ayrı bir müdahaledir bilmiyorum, hani bundan sonraki süreç nasıl olur? Ama şey meselesine gelelim, diyelim Hı. ki ev hapsini kabul ettik. Hı. tamam Hı. Peki ev hapsi ee, sadece tutukluluğa son verip ev hapsine devam edilmiş olması... Ee, ...tam da AHİM'in beşinci madde... ...özgürlük ve güvenlik hak kapsamındaki... ...garantilerini sağlayan bir şey mi? Evet. Ee, şunu söylüyor... ...bir hı. kere ev hapsi de aslında... Hı hı. ...kişinin... E, ...özgürlüğünü... ...seyahat özgürlüğünü... E, evet. ...elinden alan bir madde... Hı hı yani özgürlüğün elinden alacak. Fatiha gidemeyecek. Tabii. Hasta sürekli Evden bir kere iki kere hastaneye gitmesi lazım mesela. Şimdi ahim şunu söylüyor Hı -hı. burada çok net bir şekilde. Gene bu büyük daire kararında dediğim gibi kararı bu açıdan Hı -hı. okuyunca ilk defa aydınlanıyoruz yani daha önceden farklı Hukuki gerekçelerle şey okumuştuk. <gülüyor> evet. e, şunu söylüyor. E, ben diyor tedbirin e, ...derecesine ve derinliğine bakarım diyor. Evet. Yani nerede tutuldum, hangi koşullarda tutulduğum değil önemli olan. Cezaevinin evet. kötü koşullarında tutuldum. Beşinci maddeyle alakalı değil bu. Evet özgürlüğüm ne kadar kısıtlandı evet. benim 5. Evet. maddede ele almamı gerektiren tek şey bu evet. e burada da bu açıdan Hı -hı. değerlendirme gerekecek aynı zamanda tabii ki Hı -hı. yeterli ve uygun gerekçe olup olmadığını somut veriler olmadığını bu kişinin neden kaçma riski var hangi somut gerekçeler evet. bu kişi neyi karartacak bu kişi Hı -hı. hangi tanı etkileyecek aynen bunlar bunlar benim sözlerim değil e, aymin büyük daire kararından alıntı yaptım şu an ölümümüzde olan Hı -hı. E, karardaki ifadeler Hı -hı. o yüzden Bunların e, herhangi bir başvuru söz konusu olursa bunlar değerlendirilecektir. Ama ben dediğim gibi keşke bu kararın bir devamı olarak e, değerlendirilme imkanı olabilseydi de biz şu an görebiliyor olsaydık bu konuyu. Ben şimdi derin Hı. bir konuyu sormak istiyorum ama vaktimiz yetecek mi bilmiyorum. Buyur, ben zaten soracağım. o derin. Sor. O derin, muhalefet et şehirlerini ben sadece e, kısaca açıklamasını isterim duygunumda ama evet, ifade özgürlüğü meselesine benim, benim ha, soracağım. de soracağım elerim konuşuyor aslında. Bir daha gelir. Hay, bir daha gelir <gülüyor> de. Da. Derin konuşuyor. Şimdi Mehmet Altan'la ilgili bir ah, hüküm kuruldu. Evet, evet. Ve Mehmet Altan'la ilgili böyle bir karar verildi Hı -hı. şimdi. Evet. Bu Mehmet Altan'ın e, beşinci maddeyle ilgili verilen ihlal kararı sonrası hakkında İç hukukumuz açısından kesinleşmemiş bir hüküm olması evet, nedeniyle önemli, ne derece etkili olacak? Bu konu bu konuyu konuşacak vaktimiz var mı yoksa Şu an hükmen tutuklu artık. Evet. Yani hükmen tutukluluk kısmı artık tutukluluk süresine eklenmeyecek ama tekrar yargılama kapsamında e, bozulur da bir ihtimal tahliye edilirse e, o zaman hükmen tutukluluktan çıkacağı için eskiye dönük olan tutukluluğu da göz önüne alınacaktır. Evet. Ama bu davada Mehmet Altan'la ilgili karar çıkmasının beşinci maddeden ihlal çıkmasının yine en büyük sebebi evet. e, o hükmen mahkemi, 11 Ocak'taki galip, hakkını e, korumuş insan hakları aynen. mahkemesi. Aynen 11 Ocak'taki kararın icra edilmemesi meselesi. Evet oradaki fark o yani ikisi peki, hakkında da 11 Ocak'ta evet, ihlal yani, var. O zaman tahliye etmeliydin. Şimdi hüküm çıkmış olabilir ama ihlal verdim diyor ama ondan sonra da tahliye etmelisin evet. demiyor. Çünkü e peki bu bu yani fiilen, fiilen tahliye bu ihlal 11 Ocak'taki e, anayasa mahkemesinin bireysel başvuru üzerine verdiği kararın e, yerel mahkemece uygulanmaması bu ihlalin giderilmemesi e, ve, ve bir anlamda bence e, danışıklı bir şekilde e, yani bu, bunu atlatalım. ...biz hükmü kuralım, uygulamayalım... bunu hükmü kuralım... ...ondan sonra da hüküm kurmuş olacağız... ...gibi bir yola sapma... ...olarak değerlendiriyorum... ...burada... E, ...fiilen... ...bu ihlali... E, ...giderme imkanı olacak mı Ahim'in... ...bu Mehmet Altan kararından sonra? Tazminat. Tazminat. Veririm parasını... ...diyecek Devleti devlet... ...yatırım... zaten bir problem yok... Veririm <gülüyor> parasını. Kadar. Her Fakat bununla da... beşinci maddeyle ilgili tazminat şeyinin karardan benim anladığım kadarıyla tazminat talebinin de kabul edilemez olduğunu kararla bağlamış. Mehmet Altan'la ilgili anladığım kadarıyla. Öyle bir şey anlıyorum. Yani diyor ki beş beşteki... ...beşinci maddenin... ...beşinci maddenin hukuksuz... Yok, beşinci maddenin... Kutuk... ...beşinci maddenin ma, e, incelemiyor İncelemedi zaten. zaten. İncelemedi zaten. Zaten benim de en büyük üzüntüm o... 51 ile sınırladı ve... ...11 Ocak durumunun üzerine e, kurdu. Peki bu konuda, bu konuda şey yok mu yani... ...ben bir not aldım, not çıkardım. Şimdi zaten şu an... Zaten... ...Mahkemesi her ikisine de... 21 bin lira tazminat Aynı. verdi. Ee, i̇nsan Hakları Mahkemesi... ...yirmi 21500 euro... ...tazminat evet. hükmetti. Evet, evet, tazminat kararı var. Evet. Tabii ki. Bu ikisi... ...birlikte değerlendirilmiştir çok büyük ihtimalle. Yani Hı -hı. ifade özgürlüğü, artı özgürlük ve güvenlik hakkı çerçevesinde değerlendirilen bir tazminat. Bir çizelge bu. var biliyorum ama Anayasa Mahkemesi evet. herkese 20 bin lira dağıtıyor. Yani Ayhan <gülüyor> Bilgen aynı derecede Onların... aynı zamanda kalmadı içeride. Anladım. Mehmet Altan'la da Şahin Alpay'ın da içeride geçirdiği Hı -hı. zaman aynı değil. Tabi her olay kendine özgü ama Tabii. yani o, <gülüyor> o da ayrı <gülüyor> bir <o> da ayrı <gülüyor> <O demeyeyim>, tartışma <gülüyor> konusu. Şimdi şöyle bir şey aslında söyleyeyim burada o da önemli. Onu es geçmeyelim. Eee ...hep ileri sürdüğümüz... ...ve duyduğumuz itiraz olarak... ...şey meselesi... Ee, ...özgür... Ohal Ohal, evet. ha, evet, o hal kapsamında yükümlülüklerin askıya önemli. alınması tabii, tabii. meselesi. Peki evet. AYİM bu konuda ne dedi? Nedenydi? Şimdi AYİM bu konuda çok evet, önemli bu, bir şey bu, söyledi. Bu evet, evet. Ee, hep bunu söylüyoruz ya yükümlülükleri askıya aldık çünkü ülkemiz çok kötü bir durumdan geçiyor. Ee, şimdi kimsenin zaten buna bir itirazı yok. Ne Avrupa Konseyi'ndeki İnsan Hakları e, evet. Komiseri'nin ne Genel Sekreteri'nin e, ülke, ne Birleşmiş Milletleri'nin ne mi? de evet. şu... Kararla artık hı hı. Hı hı. ahimin hı hı. E, herkes diyor ki evet biz bu tehlikeyi görüyoruz, görüyoruz e, evet. fakat şunu söylemiş e, burada yükümlülüklerin askıya alınmasına şuna dikkat etmen gerekirdi demiş e, kesinlikle gerektirdiği ölçüde mi senin bu uyguladığın tutukluluk o kişi açısından. Şimdi ben buradan şeye değinmek istiyorum. E, o yüzden de kabul etmemiş buradaki itirazı. Aynı Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı gibi aslında baktığınız zaman. Burada karşı oy önemli benim için. E, karşı oyumuz biliyorsunuz... E... Ergin Ergül'ün yazdığı. Ergül bizim... Evet. Ergül. Etok Hakim'in e, yazdığı. Etok Hakim. E, onun e, bir e, muhalefet şerhi var. Şimdi ben o muhalefet şerhini okudum. Hani ne yazılmış acaba? Oradan bir şey çıkarabilir miyim? Bu i̇ç hukuk yolları tüketilmemiş. E, i̇ç hukuk yolunun tüketilmemesi meselesinden gitmiş. E, anayasa Mahkemesi önünde derdesttir. E, etkilidir zaten anayasa mahkemesi vesaire. Sonra mağdur değildir demiş. Evet. Bunlara da zaten değindik. Anayasa, hı hı. İnsan Hakları Mahkemesi çok net cevaplar vermiş bununla ilgili. Ama işin enteresan tarafı. Ee, ana insan Hakları Mahkemesi'nin hani dedim ya 2-3 yerde aynı şeyi tekrarlıyor. Benim hı hı. bu başvuruda karara bağladığım konu hı hı. uygulanmaması meselesi. Evet, evet. Bununla ilgili muhalefet şerhinde hiçbir şey yok. Evet. Tam tersine şunu söylüyor aslında. Ee, 8. fıkradan itibaren başlıyor gibi görünüyor. Sonra ben hiçbir şekilde 11. fıkradan itibaren başvurucuyla alakalı hiçbir değerlendirme görmedim. Ne yapsın? Tabii zor bir konu. Ama hiçbir değerlendirme yanıtını görmedim. ben söyleyeyim dinleyicilerimize. Hüküme, hükümet adına verilen yanıtta şöyle söylendi. Evet Anayasa Mahkemesi kararına uymadı, uyulmadı ama bu konuda bir hakim kararı var. Yani buna mahkeme karar verdi. Dolayısıyla başvurucu hala mahkemenin verdiği bir tutukluğun devamı kararıyla hakim güvencesi içinde cezaevinde tutulmaktadır dendiğini hatırlıyorum. Hı. Yani e, benim eleştirdiğim nokta şu bu muhalefet şerhinde e, hayır, açık açık şunu söylüyor her zaman söylediği şey e, somut olay kapsamında bakıyoruz bireysel evet. başvuru adı üstünde evet. bu kişiyi tutuklaman evet. hele ki gazetecilik faaliyetinden olduğunu zaten söylemiş 10. maddesinde evet. ifade evet. özgürlüğüne Hı -hı. ilişkin yaptığı değerlendirmede bu kişiyi tutuklaman <gülüyor> demokrat pardon e, kesinlikle o halin gerektirdiği şartlarda gerekli miydi zorunlu evet. muydu evet. şimdi eğer muhalefet şerhinde e, bu konuya değinilmiş olsaydı hani elimizde bir veri olurdu ama muhalefet Hı -hı. şerhi zaten bildiğimiz Hı -hı. ve hiç Hı -hı. kimsenin inkar etmediği e, olayları sıralamış evet bütün bu o hal döneminde açılan evet. e, davaların iddianamelerinin ortak bölümü Hı -hı. gibi yani bir şablon Aynen. var o, sürekli o şablon kullanılıyor ona ama o soyut ve yok. genel bir şey somut olarak e, açıklanmıyor ama maalesef. bence buna en Güzel şekilde şey cevap vermiş Spano. diye tahmin ediyorum Spano <gülüyor> İzlanda hakimi ona e, diğer hakimler de birkaç hakim de katılmış evet. e, e, o da şunu söylüyor e, çok güzel bir cümle kurmuş. Demiş ki devletlerin evet güvenliğini tehdit eden durumlar olabilir bunda bir kimsenin bir itirazı yok elbette ki gereken tedbirler alınacak ama yükümlülüklerin askıya alınması devlete açık çek bahşetmez. O yüzden her zaman ikincillik denetiminde de hareket etse insan hakları mahkemesi yani önce... Devletin içerisindeki mahkemedir. Doğrudur. Hı hı. Önce anayasa yargısıdır. Doğrudur. Hı hı. E, ama bu şu demek değil. Hı hı. E, ben 15. maddeyi ileri sürdüm. Yükümlülükleri askıya aldım. Artık ahimin görevi bitti. Kenara çekilsin. Hı hı. Böyle bir ben şey bunu yok. kabul etmiyorum demiş aslında baktığınız zaman. O yüzden önemli bir şerhtir. Hı hı. E, onların yazmış olduğu. 46. madde ile ilgili zaten. 46. madde ile ilgili evet. E, tahliye et dedi. Evet. E, şimdi tahliye etmesine rağmen tabii. Şimdi burada problem çıkıyor evet, işte. Tahliye ama evet yani bir ha. mekan değişimi oluyor sadece evet, yani kurumsal bir e, bakımdan ev içindeki bir e, bakıma yönlendiriliyor ve e, sağlık sorunları var kişisel bir değerlendirilebilir. itiraz ettik Anayasa Mahkemesi tabi önce bunları bakacak bir, inceleyecek. bir müzik arasından evet. sonra son söyleyeceklerimizi söyleyelim diye düşünüyorum. Şu özgürlüğü bölümü. O ifade kaldı. özgürlüğüne bir evet. e, değinelim çünkü az evet. önce de evet. bir sanatçı Onun... hakkında bir Aa, e, evet, evet. karar ben verildiğini duyduk. Ona evet. da e, bir değmiş olursunuz. Bu tamam. bu e, müzik arasını şunun için istiyorum bu Çanakkale Savaşı'nı bize ihmal etmeyelim diye <gülüyor> Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir e, müzik bu evet. e, ve e, Matilda Valsi diye hmm. aslında savaş karşıtı bir şarkı evet. bu şarkı John Byers, Rod Stewart Andre Ruy çalmışlar bu, bundan bir, par, bir bir bölüm dinleyelim sonra son hmm. e, şeylerimizi sözlerimizi söyleyip bugünkü programı kapatalım. Sözün. Evet. <gülüyor> Söyleyebildiği her şeyi söylesin zaman. <gülüyor> man, back, the, the from the green baysends to the dusty harbor. Well, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, "Son, it's time you stop rambling. There's work to be done." So they gave me a tin hat and they gave me a gun and they marched me away to. And the band played waltzing Matilda as the ship pulled away from the quay. And amidst all the cheers, the flag waving and tears, we sailed off for Galway. And how well I remember. That terrible day How our blood stained the sand and the water And of how in that hell that they called to Bay We were butchered like lambs at the slaughter Johnny Turk, he was white and he primed himself well bu güzel müziğin tamamını dinletemediğimiz için izleyicilerimizden özür diliyoruz. Çünkü e, son olarak söyleyeceklerimiz en az bu müzikteki e, savaş karşıtı kadar önemli e, şeyi söylüyorduk ifade özgürlüğü ile ilgili. Demokratik toplumun temelini oluşturan değerlerden bir evet. evet. ihlal çıktı. İhlar çıktı onda da e, gazeteci olmaları, e, gazetecilik faaliyeti kapsamında olması ve bunun aksinin... ...gösterilmemiş olması somut verilerle... Ee, Hı -hı. ...aslında mesele bu... ...yani e, şunu söylüyor... ...181. paragraf ilgilenenler için... ...onu da söyleyeyim çünkü gerçekten... ...önemli bir cümle kurmuş orada yine... ...şunu söylüyor diyor ki... E, ...kritikten yani eleştirilerden... ...bahsediyor e, hükümet... ...aleyhine olabilir... E, ...ülke durumuyla alakalı... E, ...ve bu eleştirileri... ...ve bir takım bilgilerin... ...yayınlanması diyor... E, liderlerin bakın özellikle buna vurgu var evet. e, liderlerin ve ülkeyi yöneten kişilerin <gülüyor> e, ulusal menfaatlere aykırı ulusal menfaatleri tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle diyor e, o şekilde düşünmüş olmaları bu kişilerin bu tip suçlardan e, isnat edilerek yargılanmalarını e, yargılanmalarına yol açmaz. Yani şunu kastediyorum liderlerin ve yöneticilerin belli haberler e, bilgiler, konuşmalar vesaire her neyse onlar ifade özgürlüğünü Hı -hı. kullanılma biçimleridir çünkü bunlar. Hı -hı. E, ulusal menfaatlere aykırı olduğunu ya da tehlikeli olduğunu düşünmeleri yetmez. Bir kişiyi terör örgütü bağlantısıyla yargılamanızda ya da anayasal düzeni e, devirme e, ile ilgili yargılamalarda yargılamanız açısından yeterli olmalıdır. Bunları diyor en başından beri hep bizim söylediğimiz somut gerekçelerle, somut verilerle yeterli ve gerekçeli şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Bu dosyada bu yok baktığınız zaman. Ee, o yüzden bu kaçıncı de, paragraftı? İzleyicilerimiz, bu 181. paragraft izleyicilerimiz. Mahkeme evet, kendisi efendim. yazmış bunu zaten. Şahin Alpay kararında. Şahin, Şahin Alpay, Alpay de, kararında 181. Aynen. paragrafta veriyor. E, bu zaten e, bugün yanlış hatırlamıyorsam Rıza Türmen de e, bu konuyla evet, ilgili bir Cumhuriyette e, yazısı, var. yazısı vardı. E, ama şu söz konusu e, bu tip ee, en başta da bir daha önceki programlarımızda da şunu söylemiştik bu öngörülebilirlik meselesi e, bu isnatların e, somut veriler olmadan isnat edilmesi ve kişilerin yargılanması özellikle basın söz konusu olduğunda ve sivil toplumlar söz konusu olduğu zaman caydırıcı etki oluşturabiliyor evet. ve bunlar aslında e, baskı unsuru teşkil edebiliyor muhalif sesler konusunda şimdi burada şu çok eleştirildi ben takip ettiğim kadarıyla niye hakkın sınırla kötüye kullanılması 18. madde devreye evet, girmedi. Evet. evet, ee, evet. Bunu artık ee, ayrı bir gün. Şimdi bunu burada, bunu, buraya... burada acaba yani e, nihai karar verilmedi. İç hukuk yolları tüketilmedi mi gerekçe Aa, burada? İnsan Hakları mahkemesi bence kendini kurtardı. O 10. maddede bunu e, belirterek 10. maddede aslında bu 181 ve 182. paragraflarda hep yaptığı e, şeyi yinelemiş. Evet. Yani bugüne kadar evet. Rasul Jafarov hariç. Hariç. Evet. Onu da neden hariç tutuyorum? Tabii ki Mamadov davası da var, başka davalarda var ama e, onunla da bitireyim. E, Rasul Jafarov'da dosyadan çıkmayan verileri de esas almıştı. Ülkenin kliması açısından, e, havası açısından ama e, diğer davaların hepsinde hep dosyadan somut çıkan verilere baktığı için yine siyasi evet. bir rol üstlenmiş olmamış üstlenmek evet, istememiş ispat olabilir. İspat edemedik yani. Aynen öyle. Evet. Evet, yani bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararları, ondan önceki Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine verdiği kararlar, e, yerel mahkemelerin bu konudaki tutumları ile ilgili kısa bir böyle dolaşım yaptık Hı. hukuk güvenliği açısından çok önemli olan bu kararlar Hatta şey Cumhurbaşkanının yüksek mahkeme Kararlarına uyacağız açıklaması çerçevesinde daha iyi hukuka umutlu günler olmasını dileyerek gelecek programda görüşmek üzere Hoş, Herkese hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz Hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Pucel açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.